Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Don Quixote'la Sancho'nun sohbetlerinin özelliği en sıradan konudan en felsefi konuya kadar her alanı kapsamalarındadır. Aynı bir yaşam boyu dost kalabilen iki kişinin sohbetlerinin kapsadığı gibi. Daha yola çıkarlarken Don Quixote Sancho'ya yanına heybe almasını tembih eder. Sancho yalnızca heybe değil bir de eşek alacağını, çünkü yürümeye alışık olmadığını söyler. Sancho kısa, şişman ve oldukça da tembeldir. Don Quixote eşek konusunu düşünür. Silahtarı eşekli herhangi bir gezgin şövalye var mıydı diye hatırlamaya çalışır. Ama aklına böyle biri gelmez. Buna rağmen ilk fırsatta daha uygun bir bine katını alabileceğini düşünerek eşeği yanına almasına karar verir. Sancho'nun ilk zaferidir bu. Şövalye metinlerini ödünsüz izlemeye yeminli Don Quixote'un da ilk ödünü. Böylece karşılıklı ödünlerle ilerleyecek ilişkileri de başlar. Üstelik kafiliye de Rosinante'ye arkadaşlık edecek Dapple gibi sevimli bir merkep eklenmiş olur. Don Quixote'un yalıyı yendiği kavgadan sonra onu tedavi etmeye çalışan Sancho... Fierabras diye bir ilaçtan haberdar olur Bu ilacın reçetesini Don Quixote ezbere bilir Çünkü bu iksir Şövalye romanlarında yaralanan şövalyelerin içip Neredeyse ölümsüzlük kazandıkları iksirdir Sancho pratik zekasıyla Don Quixote'un kendisine vaat ettiği valilikten hemen vazgeçer Çünkü bu karışımı satarak zengin olabileceğini düşünür Böylesine uzaktır Sancho şövalyelik yaşamının ideallerinden Her konuda farklıdırlar zaten Sancho panza kavgasız, gürültüsüz, rahat bir hayat özlemi içindeyken Don Quixote her kavşakta bir kavga, bir serüven arar. Sancho karnını doyurmayı düşünürken Don Quixote açlığını ot ve meyvelerle giderir. Ama bu farklılıklar çok rahatsız etmez Sancho'yu. Affedin efendim dedi Sancho. Daha önce de söylediğim gibi ben okuma yazma bilmediğimden şövalyelik mesleğinin kurallarını ne bilirim ne anlarım. ''Bundan böyle şövalye olan zat haliniz için heybelere her tür kuru meyve dolduracağım. Şövalye olmayan kendim için de tavuk gibi daha tok tutan şeyler dolduracağım.'' Burada Sancho'nun doğayı ve yaşamı olurladığını, Don Quixote'un ise gelenek uğruna yaşamı yastıdığını görürüz ama şunu da görürüz. Ve sonra sözünü ettiği yiyecekleri çıkardı ve ikisi huzur içinde dostça yemeklerini yediler.'' Ortak yolculuklarında birçok okurun gözlemlemiş olduğu gibi, Don Quixote Sancho'laşmakta, Sancho Panza Don Quixote'laşmaktadır. Sierra Morena dağlarında Cardenio'nun çıkınını buldukları serüvende, Sancho'nun mantığı Don Quixote'unkinden çok daha iyi işler. Sancho elbette buldukları çıkının içindeki altınları almak niyetindedir. Don Quixote ise bulunursa eğer sahibine vermek. Gene de Don Quixote Sancho'nun altınları vermemek için attığı yalanları duymazdan gelerek... ...bir anlamda onunla suskun bir suç ortaklığı yapar. Demek ki Don Quixote bile bazen dürüst olmayabilir. Kim bilir belki de Sancho'nun çektiklerinden sonra... ...bu kadarcık da olsa bir ödüle kavuşmasına... ...göz yummaya karar vermiştir. Ama kavga da ederler. Tanrı aşkına saygıdeğer Mahsun şövalye... ...zatı ailenizin söylediği bazı şeylere dayanamıyorum... ...sabırla dinleyemiyorum. O zaman da şövalyelik hakkında... ...krallar, imparatorluklar fethetmek... ...cezireler bahşetmek... Gezgin şövalyelerin adet olduğu üzere başka lütuflarda ve büyüklüklerde bulunmak konusunda söylediğiniz her şeyin hikaye yalan, hepsinin uydurma uydurmacı olduğunu düşünüyorum. Ne derseniz deyin adına. Zatı halinizin berberleyenine Mambrino'nun Tolga'sı dediğini ve bu yanılgıdan dört gün boyunca kurtulmadığını duyan biri ne düşünebilir? Bunu söyleyip ısrar eden insanın kafasının boş olduğundan başka. Leğeni yamru yumru halde çuvala koydum. Eve götürüp düzeltmek... Sonra sakalımı içinde tıraş etmek üzere. Tanrı izin verir de bir gün karımla çocuklarıma kavuşabilirsem eğer. Bak Sancho, senin daha önce yemin ettiğin gibi ben de yemin ediyorum dedi Don Quixote. Bu dünyadaki gelmiş geçmiş en kıt zekalı silahtarsın. Benimle birlikte olduğum bütün bu süre boyunca... ...gezgin şövalyelere ait her şeyin kuruntu, çılgınlık, saçmalık gibi görünüp... ...tam tersi olduğunu fark etmemiş olman mümkün mü? Aslında böyle olduğu için değil... aramızda daima bir büyücüler güruhu olduğundan ve her şeyimizi değiştirip, canlarının istediği şekilde bize iyilik mi kötülük mü etmek istediklerine bağlı olarak çevirdikleri için. Böylece sana ilgili gibi görünen şey, bana Mambrino'nun Tolga'sı gibi görünüyor. Başkasına da başka şey gibi görünürdü. Bu perspektivizm, Rönesans'ın bütün o her içinde Batı uygarlığına en büyük hediyesidir. Hamlet de öyle dememiş miydi? Düşüncelerimizle yaptığımızın dışında iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Erasmus'un arkadaşı ünlü ressam Albert Dürer ona sormuş. Ey Rotterdamlı Erasmus, nerede duruyorsun diye. Ve Erasmus bu soruyu yanıtla saymış, yanıtı ancak şöyle olabilirmiş. Hem burada, hem orada, hem şurada. İşte Erasmus'un mirası olan bu perspektivizm, Don Quixote'ye de tümüyle egemen olur. Özellikle de Don Quixote ile Sancho Panza arasındaki sohbetlerde. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.